Merhaba, Su Hakkın'a hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Ben Nuran Bu hafta yine İstanbul'un çeşmelerinden bahsedeceğiz. Geçen hafta olduğu gibi bir konuğumuz var. Avniye Tansu bizlerle birlikte. 1984-86 yılları arasında Tarih İstanbul Çeşmeleri Kurtarılmalıdır adlı bir kampanyayı kendisi yürüttü. Ee, bu çok önemli bir kampanya. Bu kampanyadan biraz bahsetmesini isteyeceğiz programımızda. Ee, bu kampanyanın broşüründe şöyle bir şey diyor. Şöyle bir cümle var biz çeşme dedik çünkü önemi büyük olmasına rağmen boyutu küçük olduğundan şehrin geçirdiği hızlı değişim içinde bu niteliklerini yitirmesi en kolay olan e, bu niteliklerini yitirmesi en kolay olan kültür mirası öğesiydi çeşmeler diyor. E, çeşmeler neden bu kadar önemli bu kampanya nasıl ortaya çıktı bu fikir nasıl ortaya çıktı biraz ondan bahsedebilir misiniz bize hoş geldiniz öncelikle. Evet hoş geldiniz. <gülüyor> hoş geldiniz demeyi. Hoş bulduk. Kampanya fikri nasıl ortaya çıktı? Kampanya fikri başka bir kampanyanın bebeğidir bu aslında Çe çeşme kampanyası. O başka kampanyada 82, 83, 84 o yıllarda Milliyet gazetesi UNESCO ile işbirliği içinde ulusal kültür bilincini yukarı çekebilmek amacıyla... Bayağı geniş çaplı, iddialı bir kampanya yürütüyordu. Kültür mirasımızı koruma kampanyası. İstanbul'dan göremeye kültür mirasımızı koruma kampanyası. tak kendisi. <gülüyor> Hatta e, logoları gözümün önünde e, sağ olsun Bülent Erkmen <gülüyor> katkısıdır. Evet katkısıdır. Bütün kültür kampanyalarını da onunla yapardım ben o. <gülüyor> bu çok kampanya. Evet. Çeşme, Çeşme'den faydalanıyor. Evet, Çeşme kampanyasının logosu da Bülent Erkmen'dir. Neyse, e, o kampanya sırasında e, ben de orada görevliydim işte. E, ...seminerler yapıyoruz... ...özel ekler yayınlanıyor... ...Ömer Madra, Enis Batur, Oruç Aruba, ...üçlüsü Sevin Okya ile böyle ...dörtlü onlar... Ee, ...herkesi seferber etmişler... röportajlar yapılıyor... ...malzeme toplanıyor... ...böyle Milliyet Gazetesi... ...o zamanki Milliyet Gazetesi... ...Tarhan Erdem yönetiminde... Ee, ...ekler yayınlıyor... ...şimdi o ekler artık sahaflarda... ...ender bulunurlar arasındadır... ...onu da söyleyeyim... Hı hı. ...biz de işte şey yapıyorduk... ...kamu oyuyla bu konuyu... ...daha net... Iletişle, ...iletişimini netleştirmek yaratma. için... ...bir takım tedbirler Hı. işte... ...seminerler, yarışmalar... ...vesaire böyle hummalı bir faaliyet... ...çok da zevkli çalışmalardı... ...söyleyeyim yani... ...derken bir gün gazeteye... ...kapı çalındı... ...orada... Sofa diye bir antikacı arkadaşımız dükkanı olan geldi kaşif. Ben senin bulunduğu Aha, semtte. Pardon evet. <gülüyor> Nur Osmaniye'de <gülüyor> o zaman <gülüyor> milliyet. Evet <gülüyor> Nur Osmaniye caddesi üzerinde. Kaşif'in dükkanı da hemen karşı sırada. Ee, dostumuz sık sık gider gelirdi gene geldi. Aa, kaşif geldi dedik herhalde işte hoş bir şey söyleyecek gidecek falan. Heyecanlı bu böyle. Dedi ki yahu mi bu kampanya dedi. Şurada bir duvar çeşmesi var dedi. Onu ona dedi. Kültür mi, bilincini yükseltelim diye boğuşup duruyorsunuz. <gülüyor> Aha nerede var çeşme falan olduk böyle. Hakikaten de her gün gazeteye giderken önünden geçtiğimiz yolda orada bir tarihi çeşme var. Ketü'de Çeşmesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam adı da. Yani sonradan öyle olduğunu öğrendik. Orası hamalların yorulunca dinlenmek için oturdukları bir şeydi. O bizim gözümüzde o güne kadar. Hakikaten de tarihi çeşme harika bir fikir dedim ben hemen yani. Tabii ki yapar bunu kampanya. Çünkü kampanya kültür mirasımızı koruma kampanyası bir şey... Tümevarım gibi bir yöntemle yapılıyor. Yani somut bir şeyler lazım bize. Evet. Neden kültür korunmalıdır? Kültür Hı -hı. bilinci nedir, ne değildir? Niye yükseltilmelidir? Anlatacak somut, somut bir şey. araçlar Hı -hı. lazımdı ve o çeşme oydu. Ondan sonra neyse kampanyayı evet. gerçekçi kılmak aslında bu. Tabi somut diyorsunuz. Som yani. Somut yani işte çeşme. İşte koruduğumuz şey bu diyorsunuz aslında yani. Kültür Oradan devimiz. başlayalım diyoruz Hı. en azından. Evet. Neyse ondan sonra Tarhan Bey kulakları nasıl Çok destekledi. Böyle bir dedi ki yeni kampanya yapıyoruz biz şimdi. Bundan tüme varım olacak bu sefer. Ondan sonra tarihi İstanbul çeşmeleri kurtarılmalıdır diye planlandı kampanya işte. Gördüğünüz logolar yapıldı her şey hazır evet. ve bir yandan da Kaşif Nur Osmaniye esnafından para topluyor. Hı. O çeşmeyi onlar onartacak. Finansal olarak da yani modelde yer... çıktı tabii. Modeller katılmış o tabii. Evet. Yani kimseden e, ne bir belli bir şirketten ne devletten ne belediyeden hiçbir şekilde para alınmadan e, sivil, e, sivil katılımla Hı. oraların insanı dernekler veya hayırseverler neyse şirketler de tabii ki e, aynı biçimde katkıda bulunabiliyordu ama kimseye mal etmiyorduk evet ondan sonra o bir model olarak çıktı Reşit Soley hemen restorasyon projesini çizdi biz şeyi yaptık toplanan parayla e, su bağlanacak çeşmeye o zaman e, atomlamalıydı galiba iski genel müdürü ee, dedi ki saati milliyete takarız. Çeşmeden akan <gülüyor> suyun parasını milliyet karşılısın dedi. dedi. Dedi. Bu. Ha. <gülüyor> bu da bana pek adil gelmedi. <gülüyor> <Ben çıkmışız>. Doğrudur. <gülüyor> o zamanki başkan da alandı. neyse işte onu anlattı. Kafasını koparırım ben o dedi. Siz madem böyle çeşmeleri onartıyorsunuz suyunu ben bağlatacağım dedi. Ve işte tam o çeşmeye su bağlanacağı sırada milliyette bir po yayın politikası değişti vesaire. E, ve biz bu kampanyayı Güneş Gazetesi'ne taşıdık. Evet. E, sizin elinizde kopyası olan broşür de orada başlatılan kampanyanın hmm. broşürüydü. Evet. Orada işte e, gerek yayın yoluyla çeşmeler tanıtılmaya başladı. Pek çok arkadaşımız e, o sırada Güneş'te çalışan hem foto muhabiri olan hem istihbaratta çalışan arkadaşlar mesela bir tanesi Gürol Karadır bugün muhteşem resimler çekiyor hala ee, İstanbul'a dört bir tarafa yayılıp gördükleri bütün çeşmelerin fotoğrafını çekmeye başladılar diyalarını ben onlar ben toplandı şeyleri. bu arada bir danışma kurulu kurduk yani ben size kampanyanın modelini de bu arada evet, anlatmış ben... oluyorum Hı -hı. galiba. Ağırlıklı olarak Yıldız Üniversitesi'nden mi? Bir danışma kurulu Hı -hı. oluşturduk önce. Metin Sözen Profesör, Metin Sözen Çekül'ün başkanı. Öteki kampanyada da danışma kurulumuzun başkanı oydu. Hı -hı. Metin Hoca sağ olsun her zaman pratik çözümler önerir. Burada da dedi ki şey yapalım. E, o sırada Yıldız Üniversitesi Suhat Toner Rektör. Son derece meraklı İstanbul'un tarihi çeşmelerini. Suha Bey'le anlaşıldı. Yıldız Üniversitesi akademik üst olarak kampanyada kullanılacak hmm. ki bir yanlışlık yapılmaya. Evet. Hani restore edeceğiz Bilimsel derken ayağında, yanlış bir oldu. şey yapmayalım diye. Bir yandan onlar öğrencilere röleve ödevi olarak tarihi çeşmeleri verdiler. Dolayısıyla... Hmm. Çok katılımlı bir çok güzel bir kampanya şey oldu. Dokümantasyon, arşivleme. Yani Hı -hı. gazetedekiler fotoğraflıyor. Öbürleri röleveminden çıkarıyorlar. İşte biz içerik yazıp kamuoyuna duyuruyoruz ve birdenbire işte ben de çeşme onaracağım. Bize şöyle göze görünür bir yerde bir çeşme bulun filan diye talepler kendiliğinden gelmeye başladı. O evet. İlk başta 50 tane çeşmeyi onarmak ve suyu akıtmak diye bir hedef belirlemişsiniz. 50'si birden değil. Yok yok hiç öyle bir hedef yoktu. Öyle mi? O. Hayır öyle rakam koymadık. İlk başta e, bir yola çıkalım bakalım tam Türk usulü. <gülüyor> bir, bir yola çıkalım bakalım ne olacak yani. Evet. Öyle ya hani şeyde kaşif para topladı bitti o çeşme. Hı -hı. Bakalım başka katkıda bulunan olacak mı? Ama Hı. işte kamuoyu yaratıldığı zaman doğru yaratıldığı zaman e, yani o zaman Güneş gazetesi o kadar da gra bir gazete değil üstelik. İşte büyükler var. E, ona rağmen Güneş bir yandan itibar kazandı bu kampanyayla bir yandan da çok samimi bir kitleye ulaştı. Hı. Gerçekten yani emekli adamcağız mesela emekli olmuş. Ay şimdi onu hatırladım. Affan Başak rahmetli oldu. Ee, bunu açık radyo dinleyicisi sevecektir eminim Hı. bu anlatacağım hikayeyi. Arnavut ee, Arnavutköy'lü bebek Arnavutköy'de oturuyor Afsan Bey. Emekli bir mühendisti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bir cami şey çeşme keşfetmiş. Orada Hı. Tevfikiye Camii diye tarihi bir cami vardır deniz kıyısında. Hı. Tevfikiye Camii'nin bahçesinde Böyle beton paneller halinde, üst üste yığılmış paneller halinde bir tepecik varmış. Hmm. Hmm. Afan Bey onu görüyor ve biliyor. Ne olduğunu biliyor, tanıyor çeşmeyi. Beyhan Sultan Çeşmesi. Hmm. Eskiden deniz kıyısındaymış bu çeşme. Son dönemlerde yapıldığı için de son derece değerli ve şey böyle barok, rokokosüsleri olan filan mermer. Üç yüzlü bir çeşme. Ayıldız Ay Yıldız varmış üzerinde. Hı. Osmanlı donanması Karadeniz'e açılmadan evvel oraya yanaşır. Hı. Yani bir Hı. evvelki durakta da Beyhan Sultan'ın sarayı var o zaman. Hı. Bu çeşmeden e, su içmeali ona... yapar öyle gidermiş. Şimdi o çeşmeyi görüyor Afan Bey 1980 küsürlerde düşünebiliyor musunuz? Hı. Çıldırıyor. Çünkü bir yandan o paneller, mermer e, parçacıkları bir yerde, yakın bir yerde yapılan bir evin merdivenlerinde kullanılmaktaymış. Oh, Ve gitmiş yani. para yatırmış bankaya, geldi böyle elinde şey, bunu ne olur, bu, bunu da yapalım gibisinden hmm. kampanya. Vakıflar mülkiyetindeydi çeşme bu arada. Evet. Ondan sonra neyse. E, böyle böyle... Hangi çeşmelerin onarılacağı çıktı orada. Evet, yani süreç içerisinde ortaya çıktı, biliyorsunuz. <gülüyor> Ve Çok... yerel yönetimleri işbirliğine bir soktuk. <gülüyor> evet. Yerel yönetimler girince devreye, onlar ister istemez işte şu şu şu çeşmelerimiz var, biz kaynak sağlayalım, halka da şey yapın, siz duyurun gibisinde. Böylece çıktı o 50 çeşme, sonra 70 çeşme. Çok organik bir. E... Proje olmuş aslında. Bakın bu yani. arada İskinin rolü çok önemliydi. Onu aslında geçmeden önce bir şarkıyla ara verelim mi? Tamam. Ondan sonra iskinin rolünden bol bol bahsederiz. Şimdi Mine Gez'den dinliyoruz. Çay benim, çeşme benim. Evet su hakkında Avniye Tansu konuğumuz olmaya devam ediyor. E, çeşmelerden bahsediyoruz. E, İSKİ'nin rolünden bahsediyorduk e, kampanyada. İSKİ'nin Tarihi rolünden zaman. evvel yarım hmm. kaldı galiba Beyhan Sultan Çeşmesi'nin. Tamam. Onu bitirelim. Onu bitirelim. Evet. E, neyse işte Afam Başak geldi bize böyle demiştim heyecanla. E, o çeşmeyi nasıl ayağa kaldıracaktık? Parça parça atılmış, üstüne böyle siyah numaralar yazılmış ve bazı parçalarda yakındaki bir evin merdivenlerine monte edilmekte. Manzara bu. Ee, orada da Yıldız Üniversitesi'nden e, Nevzat İlhan devreye girdi. Öğrencilerini topladı, e, özel bir ekip kurdu ve gittiler yani kol gücünü de kullanaraktan. Düşündün ki o mermer parçaları yerinden oynatmak hmm. mesele. Ancak kırarak işte öyle merdiven inşaatında kullanıyorlardı zaten. Neyse o parçaları dizdiler böyle yerlere, yere, olduğu yerde. Ee, tamamladılar, kopan kısımlar belirlendi, eksik olan kısımlar belirlendi ve rölevesi yapıldı. Hı hı. İşte aşağı yukarı maliyeti de belli oldu, kaça çıkacağı. Şimdi o proje için biz kampanyayı canlandırmaya çalışıyorduk. E, yeterli para maalesef Affan Bey zamanında toplanamadı Tam toplanır Gibi oldu bu sefer Çeşmeyi nereye e, Monte edeceğiz Meselesi çıktı Biz istiyorduk ki eskiden olduğu gibi Deniz kıyısında olsun Yerinde evet. Ya. Hı. Şimdi orada mesela bir sürü insan balık tutuyor Yürüyüş yapıyor filan evet, Or Orada böyle bir çıkıntı var Orada olsa diye ama işte yol yapıldığı, yol geçirildiği için şeyden zaten hı hı. artık deniz kıyısının tanımı ve konumu değişti Boğaz'da. Evet. Neyse ee, yetişemedi yani göremedi Afhan Bey rahmetli hı. ve hı. sizlere ömür oldu. O çeşme hala orada öyle duruyor. Derken bir gün Nevzat Bey telefon açtı bana bir yıl sonra filan. Gözün aydın dedi bu şey yapıyoruz artık. Çeşme. Ee, evet sponsor de bulmuş orada inşaat yapan büyük bir firma. Bu varmış neymiş bu çeşmeyi de e, monte edecek diye. Şimdi o çeşme dikildi gene önünden yol geçiyor ama yine de denize nazır duruyor Hı. böyle Öyle Beyhan güzel. Sultan çeşmesi. Suyu Hı. akıyor yani. Mi? Akıyor galiba. Evet. Akıyor o galiba. Yok. Akıyor mu? <gülüyor> İlk yapıldığında su verilmişti Hı -hı. tabii yani montaj bittikten sonra. Evet. Böyle. Ha İskender'in evet. evet. rolü dedi ki İskender'in rolü şuydu. Bakın şimdi suyu akıyordu. Ak galiba evet. dedim ya. Galiba demek durumundayım. Çünkü e, onarılan çeşmelerin suyu akıyor mu akmıyor mu diye kontrol eden bir e, birim olduğunu zannetmiyorum yani. Halbuki o zaman iskide motorize bir ekip kurulmuştu 6-7 kişilik. Başlarında da e, harikulade bir insan vardı. Teknisyen eski İstanbullu, Boğazlı, Kandillili. E, harika bir kaligrafisi olan, o kaligrafisiyle hatırlıyorum, Helyası'yla hatırlıyorum o zatı. Meraklı seviyor yani. Küçük Hı. böyle bir kamyonet, arkada 3-5 işçi. Alet, edevat, yedek musluklar. Bunlar böyle onarılan çeşmeleri dolaşırlardı her gün. Herhangi bir hasara uğramış mı uğramamış mı diye. Evet, onarılmakta olanlara da bakarlardı. Böyle motorize, gezici, ekip e, tarihi İstanbul çeşmelerini denetleme ekibi İSKİ'nin. Mesela e, şeydi, e, ECA'ydı galiba. Onarımı biten çeşmeleri restorasyonu biten çeşmeleri dönemine uygun muslukta on, o veriyordu. Hmm. Böyle hoş musluklar. Tasarlıyorlar yani. Tabii tabii. Hmm. Ee, pirinç Ama dökme yani. vesaire hmm. böyle işte o döneme uygun. 16. yüzyılsa o döneme 18-19 hmm. ona göre e, musluklar takılıyordu çeşmeleri. Ve maalesef pat diye çalınıyordu da arkadan. Hmm. Sonra gidip bildiğiniz işte evlerdeki musluktan takıyordu o gezici ekip onu. Ama e, hani estetiği belki hoş olmuyordu ama suyu akma devam edince yaşama şansı, sağlıklı yaşama şansı da artıyor. Yükseliyor, tabii. Yükseliyor. Suyu kesilince başlanıyor yalanla çöp atılmaya, şimdi işte, üzerine yazı yazılmaya, duvarına hmm. yazı yazılmaya hmm. filan. Evet. evet, önemli ama yani ama siz baştan itibaren zaten sadece hani restore etmek değil suyunun da akması kesinlikle hassasiyet göstererek bu kampanyayı sürdürmüşsünüz. Anlattım ya evet. milliata takaristati dedik ki Hı -hı. E, suyun verileceği garantisini alınca belediyeden büyükşehir belediyesinden. O zaman bize de restore etmek Evet. Ama şimdi e, günümüzde çok sayıda e, şey çok sayıda olup olmadığını bilmiyorum. Yani ağzımdan çıktı çok sayıda diye. Ama kimi anıtsal çeşmelerin restorasyonunun yapıldığını da biliyoruz. Yani yolda gelirken görüyoruz. Ama hiçbirinin suya akmıyor. Evet, ben, yani böyle tamamen e, tarihi bir eser, bir, bir obje olarak evet. e, restorasyonu yapılmış durumda. E, bir ama asıl olarak e, hani ayağa kaldırma meselesi burada işlevselliğinden ilgili. Hani suyunun akması, onun etrafında bir yaşam e, ceryan ediyor olmasından ilgili bir şey. Öbür türlüsünde ise e, çoğu e, şey durumda kullanıyor, büfe... Ee, i̇şte Sebiller sa o, o evet, işte e e satıcıların işte muhtelif e şeylerin satıldığı yerler, ilan alanları, işte üzerine yazı yazılan yerler durumunda. E bu çok can acıtıcı ve üzüntü verici bir şey. E sizin işte kampanyanın tarihi İstanbul çeşmelerini kurtaralım dediğin kısımda e biraz vurgulu olsun diye demişsiniz işte. Kurtaralımı özellikle. Bülent önerisi. önerisiydi. Ee, kurtarılmalıdır. Çünkü evet. bir taarruz altında kurtarılmalıdır. Kenteşmen'in taarruzu altında. Bakın neden. yanlış kurtarmalardan da kurtarılmalıdır. Hı hı. Evet, hı hı. Rı içeriyor o aslında. Hı hı. Mesela biz e, ilk başladığımızda küçük suda Mehrişah Sultan Çeşmesi vardır. Meşhur kıyıda hı hı. o süslü geniş saçaklı çeşme. Bir zat Almanya'dan gelmiş Türkiye'ye bir makine getirmiş. Basınçlı suyla yüzey yıkama makinesi diye evet. özetlenebilecek bir makine. Bu kendini tanıtmak istiyor makineyi. Şimdi gazete var ya devrede. Evet. Biraz da insanlara motivasyon oluyor. Hani gazetede çıkacağız falan. Evet. Ondan sonra ben de saf saf... ...hani küçük, suçeş, küçük sulu adam... Bu çeşmeyi ben dedi yıkamak istiyorum bu bizim makinelerle. Ee, saf saf peki dedim adama mantıklı geldi basınçlı suyla çeşmeyi Bir yıkamak ne var bunda diye Hı -hı. düşündüm o an için. Ama tabii bu benim ne düşündüğümün hiç önemi yok. Biz yıkama dahil e, önce Anıtlar Kurulu'nun yetkili birimlerinden Hı -hı. izin alıyorduk. Evet. Eğer restorasyon yapılacaksa hayli hayli zaten Anıtlar Kurulu'na gidiyor. Şimdi hala o birim var mı bilmiyorum ama o zaman Merkez Restorasyon Laboratuvarı vardı Kültür Bakanlığı'nın. Bakın hep eskilerden bahsediyoruz böyle bugün merhum Samih Rifat Hı. orada görevli. Bir de Ülkü İzmirlikli diye bir mimar hanım vardı. Samih de maalesef artık aramızda değil. Samih bunu duyunca yani basınçlı suyla Hı. yıkayacağız mermer çeşmeyi yıkayabilir miyiz diye delirdi Hoyur Hayır dedi. Katiyen dedi. Sakın ha. Filan böyle. Biz allak bullak olduk. Böyle suçlu hissettik kendimizi. Ondan sonra ve anlattı. Bakın dedi. E, mermer dedi. Diş minesi. Dişin minesi Hı -hı. gibi patina diye bir evet. özel bölümü vardır. Canlı bir şeydir mermer dedi orada. 500 yıldır dursa bile. Evet. Siz o basınçlı suyla yıkayınca o patinaya dolar su... Sonra onu o kusar hmm. ve eriyerek hmm. yani minenin aşınması gibi. Sakın adet hmm. ve izin vermedi bize. Ondan sonra normal sularla Cevat Erder'den sorduk profesör. O da İKROM denen UNESCO'nun restorasyon, kültürel hmm. koruma teknik anlamda birimiydi. Roma'da onun başındaydı. O da bizim danışmanlarımızdandı düşünün. Ee, Cevat Hoca'ya sordum dedim çok kötü azar işittik Samihten ne yapacağız hoca yani biz bunu neyle temizleyeceğiz Şimdi simsiyah olmuş çeşmeler çok tatlı bir şey tavsiyede bulundu ılık Arap sabunlu su hmm. yumuşak fırça <gülüyor> bazen, çözümler çok yakında <gülüyor> yumuşak fırça Ondan böyle nazik ta. nazik Çok geleneksel şey de <gülüyor> olabiliyor yani <gülüyor> İlle de bembeyaz yapacağız diye de uğraşmayın Zaten bırakın o bu kadar yüzyıl geldiyse Biraz da o dıştaki tabaka yüzünden gelmişti Şimdi bakın nereden nereye geldik kurtarılmalıdır Şimdi görüyorum ben böyle taşlama Bir, bir, bir, bir teknik daha var Dişçiler hani böyle turlan şey yapar ya, yuvarlak, dönen testere gibi. Biraz paralama gibi aslında. Ha, evet. e, bir tanesi taşlama onun da, böyle taş püskürtüp, Ha, Evet, o şeye. Vim ne? etkisi gibi hani. Evet. E, Küçük partiküllerle ha, yüzeyi temizleştik. Böyle yüzeyleri tereyağı gibi sine yapıldığını gördüm sonradan. Yani. Hı -hı. Neredesin Sami, neredesin? <gülüyor> o zaman titizlik. Evet, çok Hı. özenli bir çalışma sürdürdüğünüz anlaşılıyor bu sohbetten de ama bizim zamanımız yine maalesef. bitti maalesef <gülüyor> bu kampanya konusunda konuşacağımız ya, çok, çok şey var, var. Ee, ve yaşatılması gereken bir kampanya aslında devam ettirilmesi gereken bir kampanya Evet o. yani çok sayıda çeşmenin su hizmeti sunmaktan sunmanın yanı sıra sosyal kültürel hayatın bir parçası haline getirilmesi hepimizi iyileştirir Evet, Suyunun e, kendi değişir. özelliği gereği iyileştirmesi Hı. gibi toplumu da iyileştirir. Vallahi ne su hakkı sahiplensin kampanyaya. Tabii. Ben <gülüyor> neyi nasıl yapmamanız gerektiğini söyleyeyim. Peki. Evet. <gülüyor> e, bu haftalık bu kadar Hı. diyelim. Haftaya görüşmek ediyoruz. üzere. Anlay Hanım çok teşekkürler. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. Bilgi Çağının hukukunu da gene bana tahammül edeceksiniz. <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.